Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim Halime Muhtar, Hocam Allah sizden ebeden daimen razı olsun. Hafızın himayesine alsın. Size hayırlı, nurlu, uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hakk'ı anlatım tarzınız mükemmel. Hocam hayran kalmamak mümkün değil. Ellerinizden saygıyla öpüyorum. Dua ve selametler efendim. Allah razı olsun kardeşimizle. Allah'ı biz anlatmıyoruz. Allah kendi kendini anlatıyor. Nasıl tanıtmışsa öyle anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın el esmâül hüsnasını zaten bunun için anlatıyoruz. Allah kendini nasıl tanıtmışsa hep beraber öyle tanımaya çalışıyoruz. Yoksa kendi kendimize bir İlahu vehmetmek, hayal etmek kendi kendimizi kandırmaktır. Dolayısıyla bizim Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımamız lazım ki imanımız Allah'a iman olsun. Yoksa o Allah olmaz. O put olur. Kendi kendimize ürettiğimiz, düşündüğümüz bir put olur. Bence Allah böyledir. Bence Allah böyle yapar. Bence Allah böyle Muamelede bulunur. Bence böyle yaparsak cennete gideriz. Bence böyle yaparsak Allah'a yakın oluruz veya Allah'tan uzaklaşırız. Bence dediğimizde Allah'a göre değil de kendimize göre bir ilah vehmetmiş, hayal etmiş oluruz ki o Allah değil, o bizim kendi putumuz olur. Zaten sorun da burada, iman sorunudur. Eğer Rabbimizin kendisini bize tanıttığı gibi tanırsak, Aşık olmamak mümkün değildir. Yani iman etmemek mümkün değildir. Sevmemek mümkün değildir. Allah'a teslim olmamak mümkün değildir. Allah'a tevekkül etmemek mümkün değildir. Ona güvenmemek mümkün değildir. Ona itiraz etmek de mümkün değildir. Tanıyınca. Kul Rabbini tanıyınca bilir ki o Rahman ve Rahim'dir. Rahmeti zatına yazmış olandır. Kulünü her şeyden ve herkesten daha çok sevendir kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o onun sevgisinin, rahmetinin sonucudur. Kulü kazansın diye öyle muamele ediyor. Kul Rabbini böyle tanıyınca hiç itiraz eder mi? Ya Rabbi niye bu böyle oldu der mi? Ne der? Ya Rabbi en güzelini yapıyorsun. Sen, eğer bana ikram etmezsen, beni imtihana tabi tutup kazanma imkanı vermeseydin, ben bunu kazanamazdım kendiliğimden, der. Onun için müminin o gönül huzuru, iman huzuru üzerinde görünür, yüzüne akseder. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en belirgin özelliği nedir? Alemlere rahmet. Buna beraber tebessüm halidir. Her anda tebessüm halidir. Niye tebessüm hali? O imanının, o gönül huzurunun, Allah ile beraberliğinin, Allah'a olan tevekkülünün yüzüne aksedişidir bu. Onun için mümin tebessüm halindedir. O imanın huzuru yüzüne akseder. Rabbini bildiği, tanıdığı içindir. Marifetullah'a sahip olduğu içindir. Ne kadar Allah'ı tanıdık, o kadar marifetullah'a, Allah'ı, Allah'ı bilmeye, Allah'ı marifette, tanımaya yakın oluruz ki o kadar da imanımız olur. O kadar iman etme imkanımız olur. Bildiğimiz, tanıdığımız kadarıyla. Allah'ın 10 ismini bilen farklı bir imana sahiptir. 100 ismini, 99 ismini bilen farklı bir imana sahiptir. İman eden. Allah'ın 100 ismini seven, 99 ismini seven farklı bir imana sahip. 5 ismini seven farklı bir imana sahiptir. Ötekinin beşte biri kadar iman etmiştir. Onun için önce Rabbimizi kendisini tanıttığı gibi el esmaül hüsnasından tanıyoruz ve iman ediyoruz. Sonra hayatımızı o imanın üzerine bina ediyoruz. Amelimizi, ibadetimizi onun üzerine bina ediyoruz. İlmimizi onun üzerine bina ediyoruz. Allah'ı tanıyan birinin bir ayeti okuyup veya dinlemesi Farklıdır Tanımayan Ya da az tanıyan birinin Okuması dinlemesi çok farklıdır Ne kadar Allah'ı biliyor Tanıyorsa ayetler Okunurken o kadar onda imana Dönüşür Biri Bir derece iman kazanır Öteki 90 derece kazanır 100 derece kazanır Neden dolayı marifetinden dolayı Allah'ı bilip tanımasından dolayıdır bu. Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, marifetullah'a sahip olan imana, aşka, muhabbete sahip olur. Dolayısıyla imanı hayatına akseder. Aynı şekilde salih amele, ahsen amele, güzel amele sahip olur. Güzel ahlaka sahip olur. Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli eder. Efendim Züleyha Antep'ten, selamünaleyküm Aleyküm. Ben Antep'ten Züleyha. Öncelikle Pir Hazretlerinin ellerinden öpüyorum. Bizi aydınlattığı için Allah razı olsun. Benim bir komşum var, eşini kaybetti. Onun evine gelenler bir şey yemiyorlar, yetimleri var diye. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet var mı? Bizi aydınlatır mısınız? Evet, Allah razı olsun. Allah'ın vahyinden uzaklaşınca böyle anlaşılır. Böyle yapanlar, yani yetimin, yetimlerin evidir, orada bir şey yemiyoruz, içmiyoruz diyenler, kendine göre dindarlık yapıyor. Niye? Öyle anlamış. Aslında bunu yaparken Allah'tan ne kadar uzaklaştığını, bununla beraber o ev halkına, o yetimlere ne kadar haksızlık ettiğini, ne kadar zulmettiğini, ne kadar onları sıkıntıya e, gark ettiğini bilmiyor. Farkanda değil. Bu konuda bir ayet var mıdır? Evet, bu konuda bir ayet vardır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Yetimlere haksızlıkla mallarına yaklaşmayın. Yetimlerin mallarına haksızlıkla yaklaşmayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katmayın. Buyurdu. Bu ayetten bu sonuç nasıl çıkabilir? Yetimlerin evinde bir şey yenmez. Yetim, yetimin faydalanması, e, velileri onu sana ikram ediyor. İkram. Sen ikramı reddediyorsun. İkramı reddetmek bir bir yakışır mı? Yani bunu yapanlar kendisini onların yerine koysunlar, öyle muamele etsinler. Onun için o evden yenilir, içilir, aynı zamanda onlara ikram edilir. Bakıyoruz mesela bazen böyle e, hatta e, başka bir söz daha vardır. Yetimin e, musluğu çeşmesi altından olsa oluşturmaz. Haram gibi yani. Yetim haram midir? Yetimin sahibi Allah'tır. Velisi Allah'tır. Ona böyle bir muameleyi nasıl yani bir mümin reva görebilir? Eğer böyle Gönlü mutmain olmuyorsa ne yapması gerekir? Oraya giderken elinde bir şeyleri götürsün, hem kendisi yesin, hem onlara ikram etsin. Yani gidip orada bir çay içecekse, bir kilo çay götürsün, iki kilo şeker götürsün, 50 sefer gidip orada çayını, kedi çayını içmiş olsun. Ama böyle bir kelime, yetimin evinde bir şey yeğilmez deyip, Allah'tan uzaklaşmasın. Onlara hakaret etmesin, onlara zulmetmesin. Onları küçümsemesin. Onun sahibi Allah'tır dedim. Diğerlerinin sahibi, velisi kullardır, anası babasıdır. Onların da velisi Allah'tır. Bu e, Allah'a karşı saygısızlık olur, edepsizlik olur. Söyledim ayet sadece mallarını kendi malınıza katıp haksız yere malını yemeyin dedi. Bu haksız yere yemek değil. Bu onun ikram ettiğini yemektir. İkisi nasıl aynı olur? Yani birinden çalıyorsun, bu başka bir şeydir. Zulümle malına el koyuyorsun, başka bir şeydir. Ama bir kardeşin sana ikramda bulunmuş, onu yiyorsun, İkisi nasıl biri olur? İkramı nasıl haksız yere malı yemek olarak anlarsın? Bunu söyleyenler e, ismine e, alim denebilir, hoca denebilir, Şeyh denebilir, ne denirse densin. Ee, Allah'a karşı en büyük saygısızlığı, edepsizliği yapmıştır. Yetime en büyük haksızlığı, hakareti yapmıştır. Onu küçümsenmiştir, evinden bir şey yeğilmez diye. Gidiyor orada oturuyor, bir şey yemiyor. Sen onların gönlünü kırdın. Sen bütün dünyayı versen o gönlünü tamir edemezsin. Sen böyle mi yetimin gönlünü alıyor, onu sevindiriyorsun? Eğer sende iman varsa, cevher varsa, götür hem onlara ikram et, hem de kendin ye. Niye böyle bir şeyi e, düşündürüyorsun onlara? Yani sizin babanız yok, demiş oluyorsun. Bu şekilde hakaret ediyorsun. Bu zulüm, Allah zalimleri sevmez. Efendim Murat Yıldırım istihare namazı var mıdır diye sormuş efendim. Evet. İstihare namazı, hayri isteme dileme namazı. Yani herhangi bir işe başlıyorsun, karar vermişsin, karar. Şu işi yapmaya karar verdim, iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi bunu hakkımızda hayırlı eyle diyorsun. Bir yolculuğa çıkmaya karar vermişsin, iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi yolculuğumuzu hakkımızda hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle demektir. Yoksa istihare namazı deyince işte acaba şu iş öyle mi olacak böyle mi olacak? İki reket namaz kılayım Allah bana göstersin dediğimizde böyle bir istihare namazı yoktur. Allah kuruluna akıl vermiş, irade vermiş, tercih etme aklı vermiş. Buna beraber hayat imtihan. Allah istişareyi emrediyor. İstihareyi değil istişareyi emrediyor. İstişare edilmesi gerekenlerle istişare edip doğru nedir, yanlış nedir? onların da fikrini alıp kararı, hükmü öyle vermektir. İstihare e, sorulduğu manada, anlaşıldığı manada istihare namazı yoktur. Efendim Melek son çıkan olaylardan dolayı psikolojimiz bozulmuş, korkuyoruz, her an bir endişe içindeyiz, ne yapmamız gerekiyor diye sormuş efendim. Evet. E, kardeşlerimiz haklıdır aslında. Böyle şeytanın peşine verip insanlar eğer birbirini öldürüyorsa birbirine taş atıyorsa yağmalıyorsa böyle bir ortamda sıkıntının olmaması mümkün değildir. Ama unutmamamız gerekir ki her şey Allah'ın kudretindedir. Herkes bir hesap yapar. Allah'ın da bir hesabı vardır. Herkes bir tuzak kurar. Allah'ın da bir tuzağı var. Onların kurduğu tuzağa onları düşürür. Onun için endişe etmeye de gerek yoktur. Evet, yapmamız gereken şey Allah'a sığınmaktır. Bununla beraber biz de aynı şekilde mesela diğer televizyonumuzda ne yapıyoruz? Allah'ın ayetlerini okuyor. Allah'ı dinlemeye, itaat etmeye davet ediyoruz. Ne diyoruz? Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerimizin arasını bulun. Allah buyuruyor. Allah emrediyor. Bize düşen e, endişe de etmemektir. Allah'a tevekkül etmektir. Elbette ki tedbirimizi de almaktır. E, kardeşlerimize de dua etmektir. Şeytanın tuzağından, elinden kurtulsunlar birbirlerini öldürmesinler. Kardeş olsunlar, bir olsunlar, beraber olsunlar. Birbirlerini cennete davet etsinler. Karanlıklardan nura davet etsinler. Nurdan karanlığa değil. Evet. Efendim, bir izleyicimiz mesaj yollamış. Hocam sizi çok seviyoruz. Benim eşim nefsimi yenmem için benim kalbimi kırıp nefsini yen diyor kendimi Allah'a adadım. Ne yapabilirim? Kalbimi tam Allah'a adamak için diye sormuş efendim. İyi evet. akşamlar. Hocam sağ olun. Kalbi kırıp nefsini demek doğru değildir. Sonra e, nefsi eğer kendi kendimize yenseydik, yenebilseydik ya da Allah öyle emrederdi. Ama öyle söylemedi Allah. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Size bir Resul gönderdik. Sizden, sizin işinizden, sizin dilinizi konuşan bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmet etsin, nefislerinizi tezkiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye gönderdik. Allah nefis tezkiyesini kime veriyor? Peygamberine, Resullerine. Aynı şekilde Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamayı da onlara veriyor hikmeti öğretmeyi de onlara veriyor, bilmediklerimizi, öğrenmemizi de onlardan öğrenmemiz gerektiğini beyan ediyor. Eğer biz kendi kendimize nefsimizi tezkiye etmeye kalkışırsak, hiç farkında olmadan besleriz, büyütürüz de haberimiz olmaz. Aynı şekilde nefis başka şey, kalp başka şeydir. Gönlün kırılması başka bir şeydir, e, nefsin kırılması başka bir şeydir. Kim te tezkiye edecek nefsi? Peygamberler döneminde peygamberler yapıyor bunu. Allah'ın Resulleri yapıyor bunu. Sonra kimler yapar? Sonra peygamber varisleri yapar bunu. Bu durumda onları dinlemek gerekiyor. Anlamaya çalışmak gerekiyor. Geregini yapmaya çalışıp nefsi temizlemeye çalışmak gerekir. Yoksa böyle gönlüyü kırmakla, nefsi kırmakla nefis tezkiye olmaz, temizlenmez, tam tersine kirletmiş oluruz. Eğer kardeşimiz kendimi Allah'a verdim dediyse iş bitmiştir. Nefsini Allah'a satmıştır. Hakiki benliği almak için başlangıç yapmıştır. Bu durumda ona vakit tanımak lazım. Zaman tanımak lazım. Bırakalım Allah ona yardım eder. Evet Dinlemeye çalışır, anlamaya çalışır, gereğini yapmaya çalışır. Allah da yardım eder. Nefsi tezkiye olur. Eşinin bu şekilde ona müdahalesi doğru değildir. Eşinin yapması gereken şey onun da kendi nefsini tezkiye etmek için onun yaptığı gibi yapmaya çalışıp dinleyip, anlayıp gereğini yapmaya çalışmaktır. Ötekinin nefsini tezkiye etmeye çalışmak değildir. Evet. Ne demişler? Yarım insanı candan insanı Yarım alim de imandan eder. Evet. Efendim, Trabzon'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz namaz bizim için nasıl miracı olur diye sormuş efendim. Evet, namaz nasıl miracı olur? Resulullah Efendimiz, namaz müminin miracıdır buyurdu. Eğer namaz kılıyorsak, namazdaysa bu durumda Mirajdayız demektir. Mirajda olmamız gerekir. Resulullah Efendimiz'in mirajda durduğu yerde durmamız gerekir. Özellikle ısrarla kulun Rabbini düşünürken, tefekkür ederken nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl tefekkür etmesini gerektiğini söylüyoruz. Herhangi bir şey düşünmüyoruz orada. Ne dememiz gerekir? Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Nerede? Mirajda. Resulullah Efendimiz'in durduğu yerde ben de onun arkasındayım. O mirajda, arşta nasıl Allah ile muhatap olduysa ben de onun arkasında mirajdayım. Beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Deyip kendine bakması gerekir. Beni yaratan Rabbim. Rabbini isimleriyle hatırlaması gerekir. Rahman ve Rahim olarak, Vedud olarak, ilah olarak, Gıfır, Gıfar olarak, Tevap olarak, Zaten böyle hatırlamaya başladığında Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah'ı zikredin. Kalbiniz mutmain olunca kalkın. Namazı ikame edin. Namazı kılın. Demek ki namazdan önce bir hazırlık yapmak gerekiyor. Miracak hazırlık. Nasıl yapıyoruz? Allah'ı zikrederek Rahman olarak, Rahim olarak, Kerim olarak, Gıfır olarak, Vudud olarak Rabbimizi zikrettik, huzura hazırlandık. Allahu Ekber dediğimizde artık huzurdayız, mirajdayız. Bizi yaratan Rabbimizin huzurundayız. İsimleri de bir de zikrettik. O anda mirajda olmamak, muhabbete gark olmamak, dünyadan çıkmamak mümkün değildir. Allah'ın öğrettiği gibi yapınca, yani önce zikredip sonra namaza durunca. Aynı şekilde namazı kırıp bitirdikten sonra ayaktayken, ot otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Zikir daimidir. Allah'ı unutmamak, hatırdan çıkarmamak, O'nun hesabını yapmak, rızasının, dostluğunun hesabını yapmak, sevgisinin hesabını yapmak. Mümin budur. Yok, gün boyu yanlış şeylerle meşgul olalım, sonra huzura çıkıyoruz, namazımız mirac olsun. Miracın korkusunu bile anlamaz eğer gönül itibariyle kendini Allah'ın, Rabbinin huzurunda bildiyse, bunu tattıysa miraç olmuştur. Nasıl tadar? Bir an gönül itibariyle miraçta, yani Allah'ın huzurunda olduğunu, Rabbinin huzurunda olduğunu tattıysa, o namaz bütünüyle baştan, baştanın miraç olması gerekmiyor. Bir an bunun için yetiyor. Bunu hissettiyse, bunu tattıysa, bunu Rabbine söylediyse o anı taten e, tadar. Miraçta olduğunu tadar ve bütün namazı Miraç oldu, huzura çıktı yani O namazla kendisi Huzura çıkmış oldu, manevi olarak Ruh itibariyle Allah'ın Huzuruna çıktı ve namazı Miraç oldu Ama bir hayal olarak değil Bunu tatması gerekir diyoruz Kul tadınca zaten onu biliyor Bilmez mi? Bunun Allah'a en yakın olduğu anı secde anidir buyurdu. Öyleyse secdede Rabbinizden isteyin, duayı çoğaltın dedi. Başımızı secdeye koyduk, duamızı çoğaltmamız gerekir, Rabbimizden istememiz gerekir. Onu istiyoruz, O'nun yakınlığını istiyoruz. O'nun bize benden isteyin dediğini istiyoruz, O'nun sevgisini istiyoruz. Neden Resulullah Efendimiz secdede, secde ettiği yeri ıslatacak kadar ağlıyordu? En yakın olduğundan dolayı bizim de bu yakınlığı tatmamız gerekir. Başımızı secdeye koyduğumuzda ben yokum sen varsın ya Rabbi. Her şeyim sana ait. Ben sana aitim. Bütün varlığım sana ait. Dediğimizde ben yokum sen varsın deyince o huzurda olmayı, Miraçta olmayı tatmamak mümkün değildir. Elbette ki bu hemen olsun demek doğru değildir. Bir sefersin yaparsın biraz olur. iki sefer yaparsın biraz olur. On sefer, elli sefer yaparsın biraz daha olur. Bu yavaş yavaş böyle çoğalır. Namaz sonra baştan sona miraç olur. Aklıma e, Mecnun'un hikayesi geldi. Mecnun böyle çölde dolaşırken e, Müminin, Müslümanın biri Orada namaz kılıyor, namazda duruyor. Mecnun da Leyla'nın aşkıyla sarhoş halde dolaşıyor. Kendi kendine, daha doğrusu kendi gönlünde Leyla ile konuşuyor. O arada farkında olmadan namaz kılanın da önüne geçmiş. Adam diyor selam verince, çağırıyor Mecnun'u. Sen diyor kör müsün, görmüyor musun? Ben burada namaz kılıyorum. Niye önümden geçtin? diyor Mecnun, şaşırır birden. Der ki, e, hiç farkında olmadım, hiç görmedim. Evet Kusura bakmayın, özür diliyorum. E, senin namaz kıldığını hiç görmedim. Sonra duruyor, adama dönüp bakıyor, diyor ki, ben diyor, bir beşerim, bir Leyla'nın aşkından dolayı senin önünden geçtiğimi bile görme görmezken, sen alemlerin Rabbinin, seni yaratan Rabbinin huzurunda durduğun halde, benim senin önünden geçtiğimi nasıl gördün? Evet. Onun için kendini unutur, mirajda durur. Evet. Bu kadar yeter olsun. Evet. Efendim Rize'den bir izleyicimiz, bir kimsenin merhametli olup olmadığını sadece zulmetmiyor olmasından mı anlaşılır? bir kimsenin merhametli olup olmadığını zulmetmesinden zulmetmemesinden anlaşılmaz. Zulmetmiyorsa zalim değildir. Merhametlidir demek doğru değildir. Merhametli olduğunu göstermek göstermez. Merhametli olabilmesi için merhamet etmesi gerekir. Allah'ın Rahim isminin onun üzerinde tecelli edip kullarına, varlığa, mahlukata, özellikle öncelikle kendisine merhamet etmesi gerekir. Allah'ın Rahim ismiyle merhamet etmesi gerekir. Rahmete merhamete muhtaç olanlara evet, fiiliyle onlara yardım ederek onlara destek olarak, onların gönlünü alarak, onları sevindirerek artık o rahmeti nasıl e, vermesi gerekiyorsa öyle o rahmeti verip muamele ederek merhametli olduğunu yani göstermiş olur. Eğer zahiri olarak bir şeye ihtiyacı varsa zahiri olarak merhamet edip vermesi gerekir. Manevi olarak ihtiyacı varsa manevi olarak destek olup, yardımcı olup, merhamet etmesi lazım ki merhametli olsun. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, alemlere rahmet. Önce manevi rahmet. Hidayet rahmettir. İman rahmettir. Allah'a teslim olmak rahmettir. Sirat-i müstakim rahmettir. Önce manevi olarak rahmet olması gerekir. Sonra zahiri olarak da elinden ne geliyorsa, gücüne yetiyorsa o konuda e, merhamet edip gerekeni yapmaktır. Merhametli olmak. Evet. Efendim Mehdiye Ersoy Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. Sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Her şey karşılıklıdır. Gönülden gönüle yol vardır. Mümin, mümini severken Müslüman, Müslümanı severken Allah onları seviyor. Allah bir kulun gönlünden kendini seviyor. Öteki kulun gönlünden kendini seviyor. Aynı şekilde her iki gönülü de birbirine bağlamış olur. Onun için Allah sahabeyi anlatırken siz daha önce bir ateş çukurunun kenarındayken Allah size ikram etti, lütfetti, ihsan etti. Gönlünüzü birbirine bağladı, ülfet ettirdi, yakınlaştırdı, sevgisini koydu yani. Eğer siz bütün dünyayı verseydiniz, bunu sağlayamazdınız. Ama Allah bunu yaptı. Neyle? Kendinden o sevgiyi vererek. Allah kendinden sevgi veriyor. Hz. Musa için de öyle dedi. Kendimden sana sevgi vermiştim, Fir'an seni sevdi. Allah kendinden sevgi verince, İki mümine verince o iki mümin de birbirini sever. Zaten sorunumuz burada. Eğer Allah bizim gönüllerimizi birbirine bağlamamışsa sevgisiyle, ülfetiyle o Vedud isminin tecellisiyle eğer bunu e, gönlümüzü birbirine bağlamamışsa bir sorun var. Allah'ın sevgisine layık olmamışız. Allah bizim gönlümüzde kendini sevmemiş. Biz de müminleri sevemiyoruz. Gerçek mümini, hakiki mümini sevemiyoruz. Bırak yani hatalı, kusurlu olanı, eksik olanı, gerçek müminleri sevemiyoruz. Sadece ne diyoruz? Bizdense tamam. Bu mümin olmak değildir. Müminin gönlü bütün müminleri sevendir. Müminin imanını sevendir. İmanına göre sevendir. Düşmanlık yapan değil. Ya da ona karşı o kardeşliği dese sevgi sizde evet efendim aleyküm demiş bir izleyicimiz. Sizi siz büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı bağışlar. Küçük günah nedir diye sormuş efendim. Evet. Allah ait kelime de öyle buyuruyordu. Büyük günahtan sakınanları o küçük günahlarını e, affedersin. Şöyle anlamak gerekiyor. Bir örnek vereyim mesela. Bir e, günahın e, tam olarak işlenmesi vardır. Bir de e, geride kalanları küçük sayılıyor. O büyüye göre küçük sayılıyor çünkü. Yani biri mesela e, zina etmek başka bir şeydir. Harama bakmak başka bir şeydir. Konuşmak başka bir şeydir. Birbirinden farklıdır. O büyüğünden sakınmış olanların Allah küçük günahlarını siler buyurdu. Affeder, affret eder. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Evet. Efendim Yalçın Sert sormuş. Bir hadis yazmış. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı hadisini. Evet. Hangi ayetlerin ölçüsüne vurmak gerekiyor diye sormuş. Evet. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu aleyhissalatü vesselam sahabeye daha doğrusu sahabe kendi hallerine şikayet edince Ya Allah Allah'a kul olamıyoruz. Kendimize ediyoruz, Günaha düşüyoruz. Yanlışa düşüyoruz. Kendimizi kontrol edemiyoruz. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz yani melekler gibi olsaydınız Allah sizi giderir, günah işleyip tövbe eden kullar yaratırdı. Neden böyle? Çünkü Allah'ın insan üzerinde bir muradi var. Ne durum muradi? Kendisine ayna olsun, halife olsun, ayna olsun Allah'ın güzelliği üzerinde görünsün diye, isimleri üzerinde tecelli etsin diye. Bunun içinde ayna olabilmesi için önce onu tanıması gerekir tanımadan e, nasıl öyle olmaya çalışır? Eğer insan günah işlemese tövbe edip, istiğfar edip affa, mahfirete, mazhar olmasa Allah'ı tanıyamaz. Allah'ın gafur ismini tanıyamaz, tadamaz. Gafar ismini tanıyamaz, tadamaz bunu. Afu ismini tadamaz. Buna beraber bunun tecelli ettiği isimler vardır. Aynı şekilde Rahim ismini tadamaz. Allah'ın ona merhametle muamele edişini, merhametinden dolayı affettiğini tadamaz. Allah'ın Vedud ismini, ilah ismini tadamaz. Allah sevdiği için rahmet ediyor, rahmetiyle muamele edip affediyor, mağfiret ediyor. Eğer Allah'ın muradi insanın kendisini tanımasıysa, o isimlerin onun üzerinde tecelli etmesi ise bu durumda o günahtan e, masum olmaz. Ve mutlaka hataya düşer, günaha düşer, yanlışa düşer. Sonra tövbe eder, istiğfar eder. Rabbi de rahmetiyle, muhabbetiyle ona muamele edip onu temizler, af O temizlendiğini, af üzerinde tadar. Ne olur buna karşılık? Rabbini bir daha sever. O hatası kusuru, Rabbini tanımasına vesile olmuş. Onun Rahman, Rahim, Afu, Gafur, Gaffar, Tevap, Vedud, ilah oluşuna şahit oldu. Onu bir daha sevdi. Sevgisi arttı demiyorum. Onu bir daha seviyor. O isimler onun üzerinde tecelli ediyor. O bunu tadınca ne olması gerekir? Biri de yanlış yapınca affetmeyi bilmelidir. Eğer affedilmeyi seviyorsa, affetmeyi de sevmelidir. Rabbini seviyorsa, Rabbinin isimlerini seviyorsa, bu durumda o da biri hata işleyince, kusur işleyince affetmelidir, yetmez. Affetmeyi sevmelidir. Hatayı, kusuru örtmeyi sevmelidir. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyici bazen namaz kılıp bazen kılmadığımızda Allah seni huzura kabul etmiyor, onun için kılamıyorsun diyorlar, bu doğru mudur? Başkasının bunu böyle söylemesi doğru değildir. Herhangi bir Muamele gördüğümüzde Mesela Bir musibet olduğunda Bir sıkıntı olduğunda Bir müminin bakışı nasıl olmalıdır? Herhangi bir kardeşi bir sıkıntıya düşmüş, bir musibete uğramış O hastalanmış, fark etmiyor. Ne demesi gerekir? Allah onun derecesini yükseltmeyi dilemiş. Ona ikramda bulunmayı dilemiş. Onun için ona böyle bir muamelede bulunduğu demesi lazım. Kardeşi için. Yani kardeşi için sonuna kadar e, müsamahakar davranmalıdır. Ama kendi kendisine karşı böyle değil. Kendisi bir sıkıntı yaşadığında ne demesi gerekir? Mutlaka benim hatam vardır, kusurum vardır, günahım vardır, yanlışım vardır. Rabbim beni temizlemeyi diledi demesi gerekir. Nefsine bu tavizi vermemesi gerekir. Yani kendisi için Allah benim derecemi yükseltmeyi dilemiş demiyor. Hatamı, kusurumu afetmeyi dilemiş demelidir. Kendini biliyor herkes. Ama kardeşi için olunca bu günahkardır, bu yanlış yapmış. Allah onu afetmeyi dilemiş demek doğru değildir. Ne demesi lazım? Allah onun derecesini yükseltmeyi dilemiş deyip hösnü zanla bakması gerekir. beni namaz kılmadığında Allah seni huzura kabul etmiyor demek doğru de ama kendisi için kendine bunu söyleyebilir acaba nerede yanlış yapıyorum nerede eksik yapıyorum hangi çukura düştüm ki Rabbimin huzuruna çıkamıyor yoksa ben huzura layık değil miyim demesi gerekir başkası için hiç kimse bu kelimeyi kullanamaz ama kendisi için kullanabilir evet. Fevzi fe Çelik ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, bir de sizden olan emir sahibine itaat edin. Nisa suresi yedi dokuzuncu ayetinde geçen ulul emir, ulul emri nasıl anlamalıyız? Ulul emri. Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emri buyurdu. Emir sahibi. Emir sahibini önce zahiri olarak isterseniz anlayalım. Ama bu emir sahibinin zahiri olarak, diyelim ki zaten öyle söylediler. Bir memleketin veya bir şehirin idarecisi dediler, meliki dediler, krali dediler, padişah dediler, hadife dediler. Ne söylenirse söylensin. Eğer o Allah'ın emriyle emretmiyorsa, ona uymak doğru müdür? Hayır. İtaat etmek doğru müdür? Hayır. Çünkü bu durumda Allah'a itaat etmemiş olur. Onun emrine itaat etmiş olursun ki bu küfürdür. Bu durumda Allah'ın murat ettiği başka bir şeydir. Allah neyi emretmişse Resulü de ona emre, onu emrediyor. Allah'ın emrettiğini emrediyor yani. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne itaat etmek Allah'a itaattır. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Aynı şekilde ulul emr de öyledir. O da kendinden bir emri vermiyor. Allah'ın emrettiğini, Resulü'nün emrettiğini emrediyor. Aynı zamanda emir sahibi dedi. Emir. Sadece emreden değil. Aynı zamanda emri almış olan. Kimden almış emri? Allah'tan ve Resulü'nden. Emri almış olması gerekir ki bilsin. yasa durup dururken durmazsa emredeyim diye bir şey olmaz. Evet. Allah'tan Resulü'nden emri almış, emir sahibi Peygamber varisi müşid Kamil demektir. Allah akıl vermiş, herkesin aklını kullanması gerekir. Eğer o emri Allah'tan almamışsa zaten ona müşid Kamil denmez. Kendi kendine vazife çıkaran nefsi terbiye olmamış, tezkiye olmamış Rabbini bilmiyor, tanımıyor, onu anlatmaya çalışıyor. Söyledim biraz önce. Yarım doktor insanı nasıl candan ederse yarım alim, yarım mürşid de insanı imandan eder. Böyle şeylerden sakınmak gerekir. Mürşid bütünüyle, Allah'ın emriyle emredendir. Resulünün emriyle emredip onun yürüdüğü o silat müstakim yolunda yürüyendir. Asri i saadeti bulunduğu zamana taşıyandır. Dedi. Hikaye anlatan değil. Ahmet, Ahmet Hulusi Yıldırım Esselamu Aleyküm demiş güzel kardeşlerim Aleykümselam selam Ehli melamet veya melamiler Hakkında görüşleriniz nelerdir Allah razı olsun demiş efendim evet. Bütün Tarikatlar yoldur Gönül yolculuğu yaptıran Yollardır Her Tarikata göre O fıtrata sahip olan insanlar vardır kim, nerede nefsini tezkiye edebiliyor, temizleyebiliyorsa, onun gönlünde yönelik yolsa, o yolda yürümelidir. Meramelik de bu yollardan bir tanesidir. Aynıdır hepsi. Hepsinin gayesi nedir? Nefsi tezkiye etmek, temizlemek. Biri bir türlü temizler, öteki başka bir türlü temizler. Biri ona çokça ibadet yaptırıp, zikir yaptırarak tezkiye eder. Öteki muhabbetle, muhabbet vererek temizler. Öteki haşet vererek temizletir. Başka biri, başka bir yol. Yoldan temizler. Evet, yol gerçekten merhamilik yolu biraz ağır yol. Nefse ağır gelen bir yol. Kendini lövbe etmek, böyle nefsi aşağılamak hem de sadece zahiri konuda değil, manevi konuda da aşağılamak. Mesela bir e, mübarek zat, Melami e, tarikatının şeyhi, Ramazan ayında, yanlış hatırlam hatırlamıyorum, son günlerde, Ramazan ayının son günlerinde bir yere ziyarete gidiyor. Halk duyuyor, evet, bir Allah dostu onların, şehrine, köyüne, beldesine geliyor. Halk yollara dökülmüş. Onları yolda karşılıyor. Karşılamak için. O da devenin artık gün üzerinde bu hali görünce demekdir bu halk bana e, teveccüh ediyor. Benim nefsimi burada e, aşağıyı indirmem lazım. O da onun taktiği yani. Diyor getirin. E, çıkarıyor artık her ne varsa yiyecek. Çıkarıp şeyin üzerinde yiyor. Devenin üstünde. E bile diyor biz şeyh dedik adam Ramazan ayında hem de bile ulu orta herkesin içinde orucunu yiyor <gülüyor> deyip onu da istediği gibi böyle söylesinler diye yapıyor onu. söyledi Onun için melamilik gerçekten zor yol ama büyük yol. E, o yolda yürüyenlere selam olsun diyoruz bilenlere selam olsun. Sadece böyle e, biz de işte bu yoldanız diyenler de yolda yürüyenler. Nefsini tezkiye etmek için Allah'a kurban etmek için böyle hiç kimseye taviz vermeden Allah ne der deyip insanlar ne der demeyen Allah'ın ne der demesini her şeyin önüne ve üzerine koyan kullar. Yol Bu konuda yolları ayrı, ayrım yapmak doğru değil. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Mesela o nefsi tezkiye etmektir, temizlemektir. Allah'ın huzuruna layık hale getirmektir. Onu itminana erdirmektir. Onu Allah'tan razı etmektir. Allah'ın razı olduğu nefis haline getirmektir diyoruz. Efendim bir mesaj var burada. Size duyduğum muhabbeti anlatacak uygun kelimeyi bulamadım. İnşallah isterime bu tercüman olur. Kapınızda kıtbiliniz olayım efendim. Beş yıl önce Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmemle başlayan ve o günden bu yana yaşadıklarımla ilgili ve rüyamın tabiriyle ilgili görüşmek istiyorum. Selam ve dua ile demiş. Olsun. Olsun. İnşallah. Arkadaşların numarası varsa ona göre El arasın, numarasını bıraksın. Göteceğiz inşallah. Evet. Halil İbrahim Şimşek. Selamun Aleyküm sevgili hocam. Büyük günahlardan kaçınmak büyük günahların affı yazıyor Kur'an'da. Kaçınmak büyük günahların affı yazıyor Kur'an'da. Bize açıklar mısınız? Evet, sonra... Elbette ki Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Eğer siz büyük günahlardan kaçınırsanız, diğerlerini Allah siler, affeder. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Büyük günah ya da küçük günah deyince, onu sadece böyle birkaç günahtan ibaret zannetmek doğru değildir. Resulullah Efendimiz'in tabiri vardır, tarifi vardır. En büyük günah zulümdür dedi en büyük zulüm de şirk koşmaktır, dedi. O zaman önce şirki öne almak gerekiyor. Gıybet etmek, şirktir. İftira atmak, şirktir. İnsanlara hakaret etmek, şirktir. Eleştirmek, çekiştirmek, yermek, şirktir. Şirk bölümüne giriyor, zulüm. En büyük günahlar. Büyük olduğu halde, bizim küçük zannettiğimiz, küçümsediğimiz, hatta bazen, Günahtan saymadığımız günahlar. En büyük günahlar. Öbürleri şirkten sonra gelir. Önce şirki öğrenmek gerekiyor. Allah'a karşı edebe aykırı bir hali e, taşımaktan korkup endişe etmek gerekiyor. İman olunca kurtulur hepsinden. Evet. E, Allah ayet-i de öyle buyurdu. Allah bütün günahları affeder. Şirk hariç dedi. Allah şirki affetmez dedi çünkü. Toptan bütün günahlar dedi. Evet. Selamun Aleyküm. Şanlı Urfa'dan Abdulaziz Karakuş. <gülüyor> Hocama sorum. Kişi ne kadar büyük günah işlerse yine de Allah'a dost olabilir mi? Ve bunu nasıl anlar? Hocamın ellerinden öperim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mühendis sahabenin üzerinden anlamamız gerekir en kötü halde, müşrik, her türlü zulmü yapan sahabenin büyükleri vardır. Bunu biliyoruz hepimiz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sahaben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini tabi olursanız hidayete erersiniz buyurdu. En büyük günahları işlemişler. Sonra gökteki yıldızlar gibi hidayeti saçan Hidayet nurunu saçan, Allah'ın nurunu saçan, muhabbetini saçan kullar olmuşlardır. Dolayısıyla en büyük günahlar işlenmiş olsa da, en büyük zulümler işlenmiş olsa da. Hatta öyle ki, Hz. Ömer'in anlattığı hali vardır. Kızını diri diri gömmüş. Eğer o en yüksek makamdaki bir kul olabiliyorsa, böyle bakmak gerekiyor günah ne olursa olsun, Allah'a dost olma imkanı vardır. Günahı ne olursa olsun. Tevbe edince, istiğfar edince, Allah'a dönünce. Allah onu affeder, mahfret eder. Bizim buna iman etmemiz lazım. Allah bütün günahları affeder, mahfret eder dediyse, söz bitmiştir. O bizi affediyor, bazen biz kendimizi affetmiyoruz. Ya da e, günahımızı Allah'a şirk koşuyoruz. Ne diyoruz? Benim günahım çok büyük. Hiç kimsenin günahı Allah'ın rahmetinden, afından, magfiretinden büyük olur mu? Bu şirk. Böyle düşünmek şirktir. Onun için. Allah affettim dediyse biz de ya Rabbi samimiyetle, ihlasla sana döndüm, tövbe ettim dediysek bu durumda Allah onu affetmiştir. Bizim de bunu anlamamız gerekir. Yoksa acaba dediğimizde günahımızı Allah'a şirk koşmuş oluruz. Allah'ın rahmetine, mahviretine, affına şirk koşmuş oluruz. Mümin böyle bir tuzağa, şeytanın tuzağına düşmemelidir. Evet. Efendim son bir soruyla. Buyurun. Efendim Ankara'dan bir izleyicimiz, hayırlı akşamlar demiş. Hocama sorun bir insan bana güven vermek için Allah şahidim Allah'a söz veriyorum dedi ve sözünde durmadı. Bana hakaret etti. Kalbimi çok kırdı. Ben de beddua ettim, hata mı ettim? Evet. Allah'ın ismini kullanıp e, kardeşimizi yanıltmış. Evet. Allah'ı şahit tutmak büyük bir yemindir. Eğer Allah şahit olduysa gerekeni yapar. Evet. Bu çok tehlikeli bir durum. E, beddua etmek ya da etmemek insanın e, bazen elinde olmuyor. Gönül kırılınca, isterse diliyle hiçbir şey söylemezsen, o gönlündeki beddua e, red olmaz. Allah'a ulaşmıştır, elindeki bir şey değil. Zulme uğramış, haksızlığa uğramıştır çünkü. Hele birde Allah şahit tutularak eğer e, bu şekilde bir söz verilmişse, kandırılmışsa, e, bunun cezası ağırdır. Hul bazen afese bile. Allah'ın gazabını o anda hak etmiş olur. Ne zaman karşılık göreceğini Allah biliyor. Ama e, mutlaka Allah onun karşılığını verir. E, Affetmek elbette ki en kütelidir. Ama söyledim, her şey insanın elinde değildir. Bazen insanın gönlü de insanın elinde değil. Öyle bir durum olur ki elinde olmadan kırılıyorsun. Kırılmamak zor şey. Ağır şey. Kırmamak çok önemlidir. Bununla beraber kırılmamak da önemlidir. O azaba uğramasın, gazaba uğramasın diye kırılmamak da çok önemlidir. Bunun için de mutlaka e, Allah'ı bilmek lazım, tanımak lazım. Kullarını bilip tanımak lazım. E, bazen bu bile bile yapılınca insan kırılır. Bile bile. Elinden olmadan eğer bir yanlış yapılmış, bizi kırmışsa onu affetmek kolaydır, silmek kolaydır ama bile bile yapılmışsa o haksızlık, o hakaret kırılmamak gerçekten zor şey. Evet. Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bütün kardeşlerimizle muhabbetlerimizi arzu ediyoruz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, nerede olursanız olun, ister tek başınızda ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın diyoruz. İnşallah hep beraber Allah'ın huzurunda durmaya çalışacağız. Hep beraber onun rızasını, dostluğunu, cemalini, yakınlığını, muhabbetini, sevgisini kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için çaba gayret sarf edince Allah mutlaka bize yardım eder. Biz bir yapınca en az 10 verir, 100 verir, 700 verir. Bunun için yaratmış. Kendisine dost olsun diye, halife olsun diye, yakın olsun diye, ayna olsun diye yaratmış. Kul bunu isteyince Allah vermez mi? Onun için hayatı Allah ile beraber yaşamak lazım. Her şey Allah ile güzeldir. Dünya da Allah ile beraber olunca güzeldir. Ahirette Allah ile beraber olunca güzeldir. Onsuz güzellik yoktur. Onsuz hayatın bir anlamı yoktur, bir manası yoktur. Her şeye anlam veren, kıymet veren, değer veren Allah'ın kendisidir. Onun için kul Allah ile olunca kendisi de anlam kazanmış olur. Kıymet kazanmış olur. Kulun kulluğun hayatın dünyanın bir anlamı olmuş olur. Allah bizi hem dünyada hem ahirette kendisiyle beraber olanlardan eylesin inşallah. Allah. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda buluşmayı umut ediyoruz. Rabbimiz inşallah bizi efendimizle tekrar buluşturur. Bir sonraki programımızda buluşmayı umut ediyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. kalın efendim.